شراقت نفسي بنور من فهدي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصارت دمع بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 Seminerin başlığı tasavvuf İslam'ın neresinde ve tasavvufa, tasavvufa ait İslam'dan olan olmayan ve tam bir tezat teşkil eden ne var ise her ne kadar tamamen olmasa da ana hatlarıyla kısmen bu sohbette temas edilmesini düşündük. Bazı arkadaşların özürlerine binaen gelememeleri halinde arada ufak tefek noksanlıklar kalacaktır ama... En azından tasavvuf hakkında genel sizi ondan koruyabilecek meseleleri size anlatmaya çalışacağız. Anlamanız için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Size de düşen bu meseleyi en azından ana hatlarıyla anlayıp her ne kadar teferruatına dönük bir şeyler yakalayamasanız bile İslam'la tam tezak teşkil ettiği köşe başlarını yakalarsanız Kur'an'a, sünnete ters düşebilecek, düşen bütün sorunlardan sizi koruyacaktır. Tasavvuf İslam'ın neresinde derken tasavvuf eşit İslam anlamında mı kullanılıyor? Veyahut eşit İslam mıdır? İslam noksan yani İslam eksi tasavvuf mu onu tamamlıyor? Veyahut İslam tamam tamam İslam'ın üzerine artı tasavvuf mu? Eğer İslam eşit tasavvufsa İslam'a denk eş bir din anlamında mı yaşanılıyor? Kullanılıyor demeyeceğim. Hiç kimse tasavvuf yani İslam eşit tasavvuf derken İslam'dan gayri İslam'a denk bir şey olarak söylemiyor. Ama eşitse, bunun arkasından sorulması gereken birçok sorular var. Bu eşitlik, tasavvufun İslam'ın kendisinden olduğu anlamdaysa, o zaman tas tasavvuf adına ne yapılırsa yapılsın, her şeyi İslam'ın içinde bulmak gerekir. Eğer her şeyini İslam'ın içinde buluyorsak neden tasavvuf ismiyle tesmiye edilme ihtiyacı duyulsun ki? İslam noksansa ileride geleceği gibi bu bir ithamdır. Tamamlanmayan noksan bırakılan bir dinin üzerine tamamlayıcı olarak mı gündeme geliyor tasavvuf? Yoksa İslam tamam, artı tasavvuf mu? İslam'la yetinilmiyor, İslam yetmiyor da tasavvufla mı ona yeterlilik kazandırıyoruz veyahut kazandıracağız? Önce İslam dediğimiz, müntesibi olduğumuz dinin mutlak ana hatlarıyla bizce şu soruların cevaplarının verilmesi gerekir. Ondan sonra İslam'a nispet edilen ne olursa olsun, onun ne kadar İslam'dan olduğunu, ne kadar İslam'a ters düştüğünü, ne kadar İslam'ın alternatifi olduğunu, İslam gibi mustakilen bir din olduğunu anlamamızı sağlar. Eğer tasavvuf İslam'ın kendisiyle, başka bir, kendisi ise başka bir isimle tesmiyeye ihtiyaç çoktur. İslam eksik ise, yani İslam noksan da artı tasavvufsa dinde bir sorun var demektir. Bu da Allah'ı ve Resulü'nü itham anlamındadır. ve İslam'dan olan bazı hakikatler kullanılarak, İslam'dan, Kur'an'dan, sünnetten kullanılarak, başka bir dinden olan şeylerin bize yutturulması için, Rahat kabul etmemiz için müsteer, kamuflaj, yoksa bir kod adında mı bize bu sunulmaktadır? Tasavvuf kelimesinin kelime anlamına girmeyeceğim. Ama şunu bilin ki tasavvuf kelimesinin, kelimesinin kökünde birçok ihtilap vardır. Kimisi bunu Yunan felsefesine nispet eder, kimisi yün elbise giymekten, dervişlerin yün elbise giymesinden dolayı böyle tesmih edilmişlerdir der. Ne menen bir kelime olursa olsun önemli değil. Katiyetle Kur'an, sünnet ve İslam hukukunda bu ifadenin kullanıldığını göremezsiniz. Kelime olarak nereden gelirse gelsin, hangi dile nispet edilirse edilsin hiçbir önemi yoktur. Önce İslam'ı, Allah'ın dininin hiçbir şeyi noksan bırakmadan tamamlandığını, mükemmel bir din olarak bize teslim edildiğini, Emanet edildiğini her ne kadar münasebetine binaen birçok sohbette bunları duymuş olmanıza rağmen biz bu nasları işitip üzerinde hiç düşünmeden bu ne anlama gelir diye biraz üzerinde durmadan geçiştiriyoruz. Allah-u Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de El-Yevme Ekmeltu Lekum Dinakum, Ve Etmemtu Aleykum Ni'meti Ve Radıytu Lekum Ul-İslâme Bugün size dininizi ikmal ettim. Bu Veda hutbesinde o sıralarda inen ayetlerden birisidir. allah ve Dininizi tamamladım, ikmal ettim diyor. Ve size ihsan ettiğim nimetimi de kemale erdirdim. Yani din tamamlandı ve nimet kemale erdi. Allah Resulünün vefatından kısa bir zaman önce inen bir ayeti kerimedir. Ömer bin Khattab radıyallahu anh'udan nakledilen bir rivayette اَنَّ رَجُولَنْ مِنَ الْيَهُودِ قَالَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ Yahudilerden birisi Ömer bin Khattab'a gelerek şöyle der. اَيَتٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَوْنَهَا لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ نَزَلَتْ لَتَّخَذْنَ ذَٰلِكَ الْيَوْمَ عَيْدًا sizin kitabınızda olan okuduğunuz bir ayet var ya eğer o biz Yahudi topluluğuna inmiş olsaydı biz onun indiği günü bayram edinirdik diyor. O günü bayram ilan ederdik diyor. Ömer diyor ki, Kale eyyü aya. قال اليوم اكملت لكم دينكم Bu ayeti kastediyor. Bugün size dininizi tamamladım. Ve üzerinizde olan nimetimi de kemale erdirdim. Bunu kastediyor. قال <gülüyor> عمر <gülüyor> قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي sallallahu aleyhi ve sellem ve huwa qaimun bi Arafah el cum'a biz bunun Allah Resulüne Arafat'ta Cuma günü orada ayaktayken indiğini yani yerini ve gününü biliyoruz diyor. Yani o günde bizim için bayram zaten diyor. Ve başka bir ayeti kerimede de Vama fil arde, vla taair yetiru bi jna'pahi, illa umam amsalukum. Ma furratna fil yürüyen hayvanlar, gök iki kanadını çırparak uçan kuşlardan, ne varsa hepsi sizin gibi birer ümmettir. Biz o kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor. Ve nihayet hepsi Rableri huzuruna toplanarak geleceklerdir. Toplanarak geleceklerdir. İleri de bu ayetle ve mevzusuyla alakalı olarak zikredilecek bazı rivayetler vardır ki yerinde ancak alaka kurabileceksiniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de kendisine indirileni bir tamamı tebliğ etmiştir. Allah'ın indirdiği kitabın beyanı açıklaması niteliğinde amını taksis kılmada mübhemini beyan edip açıklamada ne denli bir izah gerekiyor ise ne yapması gerektiği kendine söylenilmiş ve vahiy olarak indirilmişse bunların hiçbirisinde zerre kadar noksan bırakmadan görevini yerine getirmiştir. Maide suresindeki ayet-i kerimeden Ya eyüher resul bellig ma unzile ileyke min rabbik Ey Resul, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Ve in lempta'al eğer bunu yapmazsan, fema bellaghta Vallahu ya'simuka minan nas. Ey Resul, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, sana tevdi edilen, görev olarak verilen Allah'ın risaletini yerine getirmemiz sayılırsın. Buradaki ifadeler neden bir umumiyetlik içeriyorsa katiyetle hiçbir hususi sapmaya yani ey Resul sana indirileni Rabbinden indirileni tebliğ et eğer bunu yapmazsan sana vazife olarak verilen Allah'ın Risaletini tebliğ etme görevini yerine getirmemiş sayılırsın. Ve sakın insanların sana yapacaklarından, sana mani olmak için yaptıklarından Allah seni koruyacaktır. Seni muhafaza edecektir diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbinden kendisine indirilenin hiçbir noksan bırakmadan ne denli tebliğ etmiş ise aynı vaziyette tebliğ ettiği şeyi de beyan etmiştir. Bir başkasının beyanına ihtiyaç kalmayacak şekilde. Çünkü Farklı mevzularda münasebetine binaen dinlediğiniz gibi nasıl ki Kur'an'ın manası, lafızları vahiy olarak indirilmiş ise o lafızların manasını beyan etme, açıklama, tavzif etmeden yine vahiy ile Resul'e verilen bir görev. Lafızları tebliğ ettiği gibi lafızların delalet ettiği anlamı, manayı da beyan edip açıklamıştır. Çünkü bir ayet-i kerimeden ve enzelna ileyke zikre lübeyne linnasi ma nüzle Biz sana zikri indirdik. Biz sana zikri indirdik. İnsanlara daha önce indirileni açıklayasın, beyan edesin diye. Mevzunun alakalı olduğu başka bir yerle ilişki kurmadan ben buradaki zikri daha önceki indirileni açıklama babından biz sana zikri yani sünneti indirdik insanlara daha önce indirilen Kur'an'dan indirilen lafızları onlara indirileni beyan edesin açıklayasın diye diyor çünkü Kur'an nasıl lafzen vahiy ise mutlak onun beyanı açıklaması da vahiydir Kur'an sünnet din olarak bu denli ikmal edilen tamamlanan kemale erdirilen bir din olarak bize tevdi edilmiş bize emanet edilmiştir müslümdeki bir hadis-i şerifte bazı müşrikler Selman el-Farisi'ye gelerek diyorlar ki kile lehu ve Celle, bir şeyi öğrettiğimizde, o şeyi ve hum tarafından bihi gerekiyor. alay ederek küçümser bir şekilde öğrettiğimizde, o şeyi öğrenenlerin Allah Azze ve Celle tarafından kutsanması gerekiyor. Çünkü Allah şeyi öğretiyormuş. Hatta o defhaceti bile tuvalete gitmesini bile öğretiyormuş. Kal ajan Selman diyor ki, evet doğru öğretiyor. La kad nehana sallallahu aleyhi ve sellem en nestaqbilal kıblata bi gaita au bawlin. Ve en la nestanje bil yemin ve en la yastanje ahaduna bi aqall min 3 ahcar o nesten o adam doğru hatta Allah Resulü bize sağ elle yasakladı bizden birisi taş ile istinca yaptığında üç taştan aşağı kullanmamayı emretti hatta tezek ve kemiklerle de istincayı bize yasakladı diyor Müşrikler doğru bir şeyi dile getirerek ama istizai bir tavırla küçümseyerek bunları da mı öğrenmeye ihtiyacınız var şeklinde? Bunları şu ana kadar öğrenemediniz de şimdi o mu öğretiyor size? Ve Selman'a geliyor, görüyoruz ki Nebiniz yani Muhammed size, her şeyi öğretiyor. O kadar ki en son olması gereken küçümsenen bir ifadeyle hatta defaceti tuvalete gitmeyi bile. Evet diyor. Bizim, oraya atlayarak şey yaptım. Bizim defacet esnasında ister büyük abdest ister küçük abdest kıbleye doğru dönmemizi yasakladı. Ve sağ elle istinca etmemizi yasakladı. Bizden biriniz istinca da taş kullanırken üçten aşağı kullanmamayı emretti. Hatta tezek ve kemikle de istinca etmemizi yasakladı diyor. Az önceki ayeti kerimelerin siyakında kemale ermiş bir din. Resul'ün açıkladığı bir din öyle ki bu kemale erdirilen din, öyle bir din ki defahaceti bile ihmal etmemiş. Defahacet esnasında kıbleye dönmenin bile yasaklılığı beyan edilmiş. Hangi ellen istinca, istibra yapılmasını gerektiğini de öğretmiş. İstinca anında neyin ne kadar kullanılacağını da Hatta istincağı da bazı şeylerin kemik ve tezek gibi ki başka bir rivayette bunlar cin kardeşlerinizin yiyecekleridir diyor. Tezek ve kemikle de istinca'yı yasaklamıştır. Ebu Zer radiyallahu gelen bir rivayette Ebu Zer diyor ki Terakne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem وَمَا تَائِرٌ يُقَلِّبُ جَنَاهَيْهِ فِي الْهَوَائِ اِلَّا وَهُوَ يُذَكِّرُنَا مِنْهَا اِلْمَنَ Diyor ki Ebu Zen, Allah Resulü bize gökteki uçan kuştan, kanat çırparak uçan kuştan dahi bir şeyler bırakarak biz onu terk ettik. Yani o ahirete irtial etti diyor. Başka bir rivayette yine Ebu Zer'den gelen Ma baqiya şey'un yuqarribu minel cenneti ve yubâ'idu minennâri illâ kad buyyina lekum. Bizi cennete yaklaştıracak, cehennemden uzaklaştıracak ne varsa size hepsi beyan edilmiştir diyor. Yani açıklanılmıştır. Resul bunu açıklamıştır. Biz o kitapta hiçbir şeyi bırakmadık derken bunu genel anlamının yanında alabildiğine ıtlak mutlak bir şekilde kullanmadan bize açıklanılması gereken ne cennete götürecek ve cehennemden alıp koyacak ne varsa bu ifade yeter. Hatta semada kanat çırparak uçan kuştan bile bize bilgi verdi diyor. Öylece bizi terk etti gitti. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ahirete ne zaman irtihal etmiş? Bu din tamamlandıktan sonra vahyen nüzulu, vahinin indirilişi tamamlandıktan sonra bunun açıklaması da bitmiştir. Beyanı da bitmiştir. Açıklanmadık hiçbir şey kalmamıştır. Başlıktaki okuduğum tasavvuf İslam'ın neresinde? İslam eşit tasavvuf mu? İslam eksi tasavvuf mu? İslam, art, İslam artı tasavvuf mu? Bunlara net cevap verebilmek için ister eşit deyin, ister eksi, ister artı deyin kat'iyetle ve kat'iyetle İslam'ın yanında başka bir kelime buna denk Eş anlamda hem de anlayamadığımız bir kelime, hangi dilden, hangi kökten türedini bilmediğimiz bir kelime, onun adına kullanılamaz. Eğer alaka kurabilirseniz, bu ortamda bile birçok sistem, kasteten Türkiye'yi kastediyorum, İslam'la bir şeyi çakıştırıp hissettirmeden bize yutturmak için hep farklı garip kelimeler kullanırlar. Laiklik bundan bir tanesidir. Türban bundan bir tanesidir. İmam nikah dediğiniz kelime bundan bir tanesidir. Hepsinin altını araştırın, karıştırın. Mutlak İslam'la tezat taban tabana zıt düşen şeyleri bize yutturmak için bunu kullanmışlardır. O zaman tasavvuf nihayetinde göreceksiniz. Başka bir rivayette Enes bin Malik radıyallahu anhudan gelen bir rivayette enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem lem yedana" fi lebsin min dinina nehane anin nefhe fi şerabi Allah Resulü bize dinde örtülü, açılmamış beyan edilmemiş hiçbir şey bırakmadı hatta içecek, içecek kaba üflemeyi bile yasaklamıştır diyor. i̇bn Abbas'tan gelen bir rivayette bunu kuvvetlendiren daha açıklayan Neha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem en yunfeha fil inai Allah Resulü kaba yediğimiz, içtiğimiz ne varsa kaba üflemeyi, nefes almayı yasaklamıştır diyor. İbn Mesud anhu'dan gelen bir rivayette ise "Kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: Leysemin amelin yakaribu minel cenneti illa kad emertukum bihi. Ve la amelin yakaribu ilen nâri illa kad nehey'tukum an." Sizi cennete yaklaştıran ne kadar amel varsa ne varsa size onu, sizin onu yapmanızı emrettim diyor. Ne kadar amel varsa sizi ateşe götürecek, cehenneme götürecek ve onu yapmaktan da sizi nehyettim diyor, size yasakladım diyor. Bu zikrettiğim rivayetler, sahih olan rivayetler hangi kitaplarda zikredildiğini, sohbetli mevzuyu uzatmamak için zikretme ihtiyacı duymuyorum. Şimdi bu zikrettiklerimizin hilafına, zıttına buna ters düşen, neyin ters düştüğünü anlayabilmemiz için, Kur'an'daki bu mevzuda zikredilen, anlatılan nasları bilmemiz, bilmediğimiz bir kelime ile, ifade şekli ile, nelerin Kur'an'a yamanarak bize din adına yutturulmak istediğini ancak bunları bildikten sonra, anladıktan sonra tespit etmemiz mümkündür. Mesela مُخَالَفَةٌ وَتَكْذ۪يبٌ لِسَرِهِ الْقُرْآنِ يَقُولُ الْمَوْلَا عَزَّ وَجَلَّ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik noksan bırakmadık. Ve Yahut El-yevma akmeltu lekum dinakum ve atmentu aleikum ni'amati. Bugün size dininizi kemale erdirdim ve nimetimi üzerinizde olan nimetimi de tamamladım. Şevkan diyor ki: Fe iza kana Allahu kad akmale dinahu. Kıbl en yakbida nabiyuhu sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'u azze ve celle, Resul'ün ruhunu kabzetmeden önce, eğer dini tamamlamışsa, ki tamamladığını söylüyor, her yönüyle kemale erdirmişse, فَمَا هُوَ الرَّيْهُ الَّذِي اَحْدَتَهُ اَهْلُهُ بَعْدَ اَنْ اَكْمَلَ اللّهُ د۪ينَهُ Peki Allah'ın dinini tamamladıktan sonra insanların görüşleriyle, kanaatleriyle bu uydurdukları şey ne? İn kana min ed-dini fi i'tikadihim eğer bu onların akidelerinde böyle ise fehuve <gülüyor> lem yukmal illa Bu gösterir ki din ancak onların re'yleriyle, görüşleriyle kemal erdirilecek. Bu Kur'an'ın sarahatine terstir. Eğer Allah dinini tamamlamışsa nebinin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhunu kabzetmeden önce peki insanların bu görüşleri ne anlama geliyor o zaman Allah'ın dinini tamamladıktan sonra? Eğer onların itikadında bu söyledikleri şeyler varsa doğruysa kendilerine göre o zaman bu din noksan ki sadece onların ...görüşleriyle, kanaatleriyle, tavsiyeleriyle ancak kemale erdirilecektir. Sahih sünnetin sarahatine terstir. Muhalefetun ve tekvibun lisarih sünneti sahiha. Sahih olan sünnetin sarahatine terstir bu. Kaldı ki... ...tasavvuf ehli inançlarında, itikatlarında yüzlerce uydurma mevzu hadis kullanarak inançlarını tamamlıyorlar. Allah Resulü diyor ki az önceki zikrettiğim sözlerden birisi: "Ma teraktu şey'en mimma emarakumullah bihi illa kad bi." Allah neyi emretmişse Hiçbir şey bırakmadan ben size sadece onları emrettim. İn, yine Allah Resulüdür. Kâle sallallahu aleyhi ve sellem. İnnehu lâm yekun kabli illa hakan aleyhi an Benden önceki bütün nebilerin Ümmetlerinin onları üzerindeki hak neydi? Hayır olarak neyi biliyorsa ümmetlerini ona delalet etmişlerdir. Kılavuzluk etmişlerdir. Ve şer olarak neyi biliyorsa o şerden onları sakındırmıştır. Kale Ahmet Muhammed Şakir Ahmet Muhammed Şakir diyor ki Rahim Abdullah Ve hâdâ ma'lûmun mined bir bid-darûre İşte dinde Zaruri olarak bilinmesi, vacip olarak bilinmesi gereken bu. Tam olarak indirilen bir din, indirilen bir kitap, tam olarak indirilen bir din, Nebi'nin beyanı ve açıklaması, ondan sonra eşit, ona denk bir din o zaman. İslam ise başka bir isimle tesmiye ihtiyaç yok. İslam'ın kendisi ise içinde var zaten. O zaman değilse, İslam tamsa, din tamamlanmışsa, eşit İslam denilirse, o zaman İslam'dan gayri bir dindir bu. O zaman din tamamsa iyi bilinmelidir ki, görüş, kanaat ne olursa olsun, hangi süslü kelimelerle arz edilirse edilsin, güzel zannettiğimiz ne görünürse görünsün onlar da. Hoşumuza giden ne görünürse görünsün ileride bu görünenleri teker teker anlayacaksınız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme itham etmek olur bu. Bu Resulü itham etmektir. İttihamun nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem bil khiyana hainlikle kendisine tevdi edilen emaneti tebliğ etmemekle açıklamamakla bu bir hiyanettir. Ki Resul'den bunu söylemek katiyetle Resul için bunu demek imanda bir sorundur bu. Mekkeliler bile Allah Resulünü kat'iyetle ne hiyanetle ki Emin lakabını takan onlardır. Ne de yalanla itham etmemişlerdir. Birisini yalanla itham etmemek için illa Muhammed yalancı kendisine tevdi edilen görevi yerine getirmemiştir demek gerekmiyor. Söylediği söz din noksanmış gibi onu tamamlar nitelikte geliyorsa hatta ona ters düşebiliyorsa ki biz bunun farkında olmuyoruz çoğu zaman bunun sebebi kemale ermiş olan dinimizi iyi anlamamaktan kaynaklanıyor. İmam Malik diyor ki Rahimullah, "Men ahte'thi hadi'l umma şey'an, lâm yekun alehi sallafuna, fakat zâma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khan al risala. Her kim bu dinde Bizim selefimizin bilmediği, onların yapmadığı bir şey ihdas ederse, uydurursa, bu tasavvuf kelimesi kelime olarak da yoktur bizim fıkhımızda. Ve uydurduğu her şeyin hepsine teker teker bakın, yeri geldiğinde göreceksiniz, selef bunun üzerinde değildi. Selefin üzerinde olduğu bir anlayış değildi, selefin yaptığı bir şey değildi. Eğer bizim selefimizin bilmediği, üzerinde olmadığı bir şey, her kim bir şey uydurursa, fakat za'ama, enne Resul sallallahu aleyhi ve sellem khanel risale. O Allah Resulü'nün Allah'ın risaletine, nübüvete kendisine verilen emanete ihanet ettiğini düşünüyor. İster bunu sözlü olarak telaffuz etsin, ister etmesin hiç önemli değildir. Çünkü yaptığı iş bu. Zira Allahu azze ve celle şöyle diyor diyor İmam Malik. El yevme akmeltu lekum dinakum. Bunu iziklediyor. Ayrıca da ya eyur resul bellig ma unzile ileyke mir rabbik ey resul rabbinden sana indirileni tebliğ et diyor. Aişe diyor ki radıyallahu anh Ve men haddaseke enne Muhammeden katema şey'en Mimma nuzila alayhi faqad Her kim Muhammed'in kendisine indirilen bir şeyi gizlediğini iddia ederse o yalan söylemiştir diyor. Eğer Allah Resulü bir şeyler gizleyecek olsaydı Ahzab su Ahzab suresinde Zeynep binti Cahşla evlenmesi hakkındaki mevzuyu gizlerdi diyor. Çünkü Allah o mevzuya temas ettikçe Muhammed gizliyordu. Bunu nasıl söylerim diye. Gizlese onu gizlerdi diyor. Ve hada fihi reddun lil-Kur'an. Ve in lam yekun min ad-din fe faide bil-iştigali bi mali bu Kur'an'a taban tabana zıttır. Kur'an'ı bet etme anlamındadır. Eğer bunlar dinden Kur'an ve sünnetten değilse dinden kelimesini yaşananlar anlamında demiyoruz Eğer o söylenilen söz, getirilen şey Kur'an ve sünnet ikisinden birisinde yoksa Selef Kur'an'dan böyle bir anlamı gündeme getirmemişse ne faydası var? dinden olmayan bir şeyle iştigalin meşgul olmanın anlamı nedir? Bu ise mutlak başka bir dinle meşgul olma anlamındadır. Şimdi bütün bunları geçtikten sonra tasavvuf İslam'ın neresinde? Yuvarlak, afaki, Sadece bir toplumu, bir zümreyi itham şeklinde söylenen, rastgele söylenen sözler değildir bunlar. Önce Kur'an'dan Allah'a iman ve tasavvufta Allah'a iman nasıl gündeme getirilmiştir? Genel anlamda Kur'an'da ve sünnette olmayan her şey dinden değildir. Dinden olmayan bir şeyle meşguliyet, meşgul olma, abesle iştigal. Bilakis Kur'an-ı sünneti arkaya atma. Ona bedel kabul etti, farklı şeylerle, batıllarla uğraşma anlamındadır. Bunu biraz müşahhaslaştırarak, somuçlu, somutlaştırarak ele alırsak, önce Allah'a iman. Yani Kur'an'da ve sünnette Allah'a iman nasıl gündeme geliyor? Biz Kur'an ve sünnette Allah kendisini Resulü sünnette onu nasıl tavsiyat tavsif etmişse biz öylece inanırız. Neden? Şura suresinde Allahu Azze ve Celle Resulüne hitaben diyor ki Vakaları, oyna Ma mal kitap, iman. İşte böylece sana da emrimiz de Kur'anı vahyettik. Bundan önce vahiden önce sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin diyor. Yani sana vahyetmeden önce sen Kitap nedir, iman nedir bilmiyordun diyor. Vahiy gelmeden önce Resulü bir şahsiyet olarak ele aldığımızda bir nebi namzede olarak Allah'ın son nebi Resul olarak seçtiği bir kişi mutlak bu insanlığın en hayırlısıdır. En zekisidir. Ve insan olarak en mükemmelidir. Öyle olması gerekir. Ve nübüvvetten önceki hayatı da buna delildir. Hem de kendisine düşman olan yaşadığı toplumun itirafıyla. Vahiy gelmeden önce sen kitap nedir, iman nedir bilmiyorsun diyor. Resul dahi vahiyden önce bunları bilmiyorduysa, vahyin dışında kalarak biz Allah'a imanı nasıl biliriz? Kanaatlerle nasıl biz bunu tespit edebiliriz? Çünkü, yine ayeti kerimede, فَاِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ bihi فَقَدِ اتَّدَوُ eğer onlar sizin inandığınız gibi inanırlarsa o zaman doğru yolu bulmuş olurlar. Burada Kur'an yani vahiy ile ancak biz kitabın, imanın ne demek olduğunu anladığımız gibi bize örnek gösterilen bir toplum olarak da sahabe zikredilir eğer onlar sizin inandığınız gibi inanırlarsa, biz Allah Azze ve onun vahdaniyetini, yaratıcılığını fıtraten bize verdiği değerler ile anlar, kabul eder ve itiraf ederiz. Her insanın tabiatında, fıtratında bu derç edilmiştir. Mutlak bir yaratıcının varlığını kabul edebilecek istidat ve kabiliyet üzerine yaratılmıştır insanoğlu. Ama Allah'ı tanımak istediğimizde, onu isim ve sıfatlarıyla tanımız. Onu zaten değil, zatıyla değil, onu ancak isim ve sıfatlarıyla biz tanırız. Bu da Kur'an'da ve sünnette bildirilir. Tasavvufta ise her sofi yeniler müstesna, tasavvufa yeni girenler, yeni başlayanlar hariç, her tarikatçı, burada tarikat kelimesini tasavvufa eş anlamda kullanacağız. Her sofi, i vücut inancına, yani vahdet-i vücuda inanır. Her sofi, yeniler hariç, her tarikatçı, ister nakşi, ister kadiri, ister rüfai, hangi tarikattan olursa olsun, vahdetil vücuda inanır. Onlar burada isim ve sıfatla başlamaz. Neden? Çünkü isim ve sıfatla nitelendirilecek bir yaratıcıları yok onların. Düşündükleri böyle bir yaratıcı yok. Vahdetül vücut ne anlamda? Kainatta varlık olarak ne görüyorsan, onları bir olarak yani yaratıcının ta kendisi olarak düşünme zorundasın. Kainatta ne varsa, gördüğün ve görmediğin, varlıkta birlik, onlarda tevhid anlamındadır bu. Onun için yaratıcı bir ilahın, razzak olan bir ilahın, öldüren ve dirilten bir ilahın onlarda isim ve sıfatları yoktur. Çünkü her şey Allah'tır. Haşa. Vahdetül vücut, varlıkta birlik, latince bu kelime panteizm olarak geçer. Kur'an'da, sünnette katiyetle bunun eserini görmeniz mümkün değildir. İleriye doğru tekrar duyacaksınız. Yani kainatta ne varsa heş, her şey odur. Yani Allah olduğuna inanmaktır. Bu düşünce temel olarak Hint inancıdır. Alakasına bütün tarikatlara bakın. Kullanılan bir iki ismin dışında bütün tarikatların ilk kurucusu çıktığı yer Hindistan'dır. Ve bu inançta temel olarak Hint inancıdır. Vedanta'ya dayanarak bu bir e, endizmde bir kitap, ilahi bir kitap onlarca. Ramanuja, bunu tefsir eden, şerh eden birisi, diyor ki her şeyi kaplayan ve kuşatan, her şeyi kaplayan ve kuşatan bir tek varlıktan başka bir şey yoktur diyor. Yine Vadanta yorumcularından olup, özel bir mezhep kurucusu olan Sankara'ya diyor ki Zat varlığın kendisinden ibarettir. Ve bütün belirli sıfatlardan münezzehtir. Açıkça da yani zat, varlığın kendisi. Neyi görüyorsan odur. Belirli bütün sıfatlardan münezzehtir. Yani Kur'an'daki zikredilen ne denli isim ve sıfat varsa ondan hepsinden beri ve münezzehtir diyor. Öyle olmuştur ki bunun için İslam'daki la ilaha illallah'ın karşılığı olarak alemde de ondan başkası yoktur Alemde ne varsa tek odur anlamında la mevcude illahu kelimesini kullanırlar yani ondan başka bir şey yoktur bu alemde. ne varsa hepsi odur Aynen la ilaha illallah'ın karşılığını kullanıyorlar Allah'tan başka ibadet edilecek bir ilah yoktur derken, hak bir mabud yoktur derken, La mevcude illahu. hu. Alemde ne varsa, neyi görüyorsanız odur. Ondan başkası yoktur zaten bu alemde. Ve bunun içindir ki, İbn-i rahimahullah, Tevhidi tarif ederken Davut Derslerinde duymuşunudur. Et tevhidu huve tefriku beyne'l Tevhid yaratıcı ile yaratılanı ayırt etmektir diyor. Onlar yaratılanı da yaratanı da yaratılanı da aynı görüyor ilerideki sohbetlerde gelecektir. Ve bunun içindir ki Tilmesani Fususul Hikem'de Fususul Hikem kimin kitabı? İbn-i Ahrebi'nindir. Tilmesani buna notlar eklemiş, şerler yapmış. Diyor ki, sizin kitabını şirk doludur diyor. Kur'an'ı kastediyor. Çünkü Halik ile mahluk'a ayırt ediyoruz. Tevhid bizim kitabımızdır. Tevhid onların kitabındadır. Akın, açın. Bakın Füsusuliken Fisutul, dedikleri kitaba eğer kalbiniz tasavvuf sevgisini içmemişse yani buzağı sevgisini içmemişse kitabı birkaç satır okur okumaz ona atma zorunda kalırsınız. Çünkü fıtratımız bozulmamış da öyle sözleri kabul etmek, etmek mümkün değildir. Neden? Tasavvufta bütün varlığı tek o olarak görmezsen bu şirktir diyor. Ve bunun içindir ki İbn-i Kayyıl tevhid yaratıcı ile yaratılanı ayırt etmektir diyor. Bunu tevhid derslerinde çokça duymuşsunuz.